Əzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, aftalussalati ve etemütteslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecma'in emma bahtı. Burayı kapatalım mı? Yo, kapatmayın, dursun, ses şey olsun. Dış gürültü gelse çok da önemli değil. İtikad derslerine başlıyoruz. Ben bu dersleri 2012'de yapmıştım ilk olarak. Zaten əzələdiyiniz konunun iskeletini 2012 2010 yılında çıkarmıştım ben. Daha sonra farklı farklı gruplarla farklı farklı zamanlarda yaptık. Size hiç yapmadık değil mi geçen senelerde ilk başlangıcınız da buraya kapatalım biz beni çok rahatsız ediyor. Size hiç yapmamıştık bu âlem-i sünnetül menşurayı değil mi? Yani başladık, bir başladık ki oldu diyelim. Tamam. Senle de 3 veya 4 dersmiş sizle. Öyle yapmıştık, öyle kalmıştı. Bu sene inşallah başlayacağız. Niye bu kitaba başlıyoruz? Öncelikle hemen e, bu soruya bir cevap verelim yani. Bu kitaba niye başlıyoruz? Yani mesela biz ilmi tedrisde, ilmi çalışmalarda önce bir kısa bir metin değil mi? Daha sonra orta siviyede bir metin, daha sonra da uzun siviyede bir metin. Şimdi bu ortanın da üzerinde olan bir metin. Bu metin ortanın da üzerinde. Yani niye basit bir... Mesela üç esas olabilir, dört kavayet olabilir veya niye basit itikat metinleriyle başlamadık? Ben hiçbir zaman itikada basit metinlerle başlama taraftarı değilim. Çünkü çağımızda zaten bizim Müslümanlar tevhidi öğrendiği zaman itikad ilmini dağınık olarak almaya başlıyorlar. Yani bugün bir yıl önce Müslüman olmuş bir kaportacı Müslüman la ilahe olan şartlarını bilir, delilleriyle bilir. İşte insanlara ilk verdiğimiz kelime-i tevhidin anlamı, la ilahe illallah iman, tevhid nedir? Yani bugün her Müslüman itikat ilmini böyle sizin gibi, medrese talebeleri gibi belli bir seviyede bilmese de bu konuda çok ciddi anlamda altyapısı var. Mesela isim ve sıfat tevhidine iki yıllık Müslümana nasıl inanıyorsun diye sorsan selefin itikadını sana ortaya koyar. Yani sıfır değil yani Müslümanlar. Hatta sıfırın da çok üstünde. Bundan dolayı Yani mesela bir üç esası böyle basit bir şekilde şerh yapmak Müslümanları sıkar. Bu yüzden ben üçle esas şerhimi mesela çok geniş ve uzun tutmuştum ben yani ilmi olsun diye. Uzun tutmuştum. İşte bir dört kavayidi metin seviyesinde şerh yapmak Müslümanı sıkar yani bildiği şeyler la ilahe illallah işte red ve ispattan oluşur. Red la ilahe illallah ispat la ilahe ispat illallah. İşte la ilahe ilahının manası şudur, mabuttur. Bunu her Müslüman biliyor. Bundan dolayı biz itikat çalışmasına bu kitapla başladık. Metinle başlamamamızın, daha basit bir kitapla başlamamamızın sebebi bu. Peki niye bu kitap? Çok güzel. Yani çok detaylara girmeden, özellikle itikat alanında kelami tartışmalara hiç girmeksizin meseleyi oldukça Hoş bir şekilde ele alan, bir de soru cevap şeklinde ele alan bir kitap. O yüzden bu kitabı bitireceğiz. Ben size şunu söyleyeyim. Bu kitabı bitirdiğiniz zaman orta seviyenin biraz üzerinde olursunuz itikadı. Biz ondan sonra itikad dersleri yapar mıyız, yapmaz mıyız, devam eder mıyız ben bilmiyorum. Çünkü bu bayağı bir sürer. Bundan sonra başka itikad dersleri yapar mıyız ben bilmiyorum. Ama sadece bu kitabı bitirmeniz orta seviyenin üzerine bir itikad bilgisine e, sahip olmanızı sağlar tabi delilleriyle benim istediğim gibi çalışırsanız delilleri öğrenirsiniz. Bu orta düzeydeki itikat bilgisi hoca olacak herkes için yeterlidir. Ama tahdik ehli olacak, muarızlara cevap verecek, işte muhaliflere gerekeni söyleyecek bu alanda kalem oynatacak, bu alanda işte detaylı bilgiler verebilecek kişiye tabi ki bu seviyeye yetmez. Ama ben şunu söyleyeyim bu derslerde Yani itikat derslerinde sadece bir avam için değil, bu dersleri, bu kitabı özüm bizim derslerimizi e, takip eden ve bunu bitiren bir talebe itikat hocası olabilecek seviyeye gelir. İtikat hocası olabilecek seviyeye gelir. delillerle çok güzel anlatır. Bildiği yerlerde itirazlar gelirse cevap verir. Biz o seviyede anlatacağız. Yani kitabın biraz daha üstünde anlatacağız. Ama ondan sonra yeni bir itikat kitabı olur mu? Özellikle belki bu kelam sahasındaki bazı konularda... Özel kitaplar okuyabiliriz ama şu an için öyle bir şeyimiz yok. Evet. Şimdi önce bir giriş yapacağız. Ee, bir kitabın isminin, bir kitabın isminden bir usul ve menheç çıkartıp onu bir ders boyunca anlatan, ilk defa ben dinleyen de işte ilk defa siz olacaksınız zannedersem. Bir kitabın ismini, şu an kitabın ismini konuşacağız. Şu an neye konuşacağız? Kitabın ismi, kitabın ismi ne? <gülüyor> na fetilmeden sonra. yardım edilmiş, kurtulmuş ermiş, Fırkanın lehinde sünnetin açılmış sancakları. Tamam biz sünnet ifadesi üzerine duracağız. Niye Kur'an'ın açılmış sancakları değil? Burası önemli bakın. Bu da en önemli derslerimizden bir tanesi burası çünkü bir usul, bir menheç oluşturacağız, tamam mı? Bildiğimiz menheci daha önce farklı durumlarda anlattığım tefsir dersinde anlattığım veya sohbet esnasında anlattığım menheci burada biraz daha detaylandıracağız. Oldu değil mi? Ee, mesela niçin Tayfetul Mansura'nın niçin Fırkayna'cenin itikadı lehinde de tamam mı? işte sünnetin ortaya koyduğunu, sünnetin sünnetten itikadi esaslara Kur'an'ın açılmış sancakları demedi. Ha bundan üzerine tek tek duracağız. Şöyle bir giriş yapalım. Bizim gayemiz nedir? Yaratılış gayemiz o mehalakutul cinne ve'l insa illa Ben insanlar ve cinleri sadece ama sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Amacımız nedir? Allahu Teala'ya ibadet etmek. Allahu Teala bunun için ve ma ve ma ersalna min qabl kemi rasulin illa nuhi ileyh. L e inne la ilaha illa ana Ee, biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet edin. Amacımız nedir? Dünyaya geliş gayesi tamamen ama tamamen Allah'a ibadet etmektir. Şimdi biz sadece şunu bilmeniz yeter. Yani şunu bilmeniz sizin bu ilme çok önem vermenizi gerektiriyor. Biz bugünden itibaren yaratılış gayemizi delilleriyle bilmek ve delilleriyle yaşamak nasıl olur bu ilmi öğreniyoruz. Yani siz bugüne kadar e, sarf ve nahiv ilmi gördünüz. İşte usulü fıkıh, usul hadis neyse başka başka ilimler gördünüz ilimler. Bundan hiçbirisi size yaratılış gayesini öğreten bir ilim dalı değildir. Bugüne kadar öğrendiğiniz hiçbir ilim size cennetin kapısını açacak Cehennemin kafasını tamamen kapatacak bir ilim değildir. Bugüne kadar öğrendiğiniz hiçbir ilim hadis ilmi de dahil, tefsir ilmi de dahil. Tefsir ilmini çok iyi öğrenmeniz, yalnızsız öğrenmeniz, doğru öğrenmeniz veya hadis ilmini bunların hiçbirisi cennetin kapılarını sonuna kadar açacak, cehennemin kapılarının sonuna kadar kapatacak bir ilim değildir. İlla itikat ilmi. Bundan dolayı itikat ilmine, ...çok önem vereceksiniz. Ben bilmiyorum, daha bakmadım. Ama internette Arapça... ...bunun dersini yapan hocalar varsa... ...ben bugün bir bakayım. Çünkü bu, ben bir arkadaştan duydum. Daha doğrusu bir hocadan duydum. Çok var dedi. Benim zamanımda ben bunun derslerini yaparken çok yoktu. Sadece Muhammed... ...Abdülmaksudu. Abdülmaksudu vardı. Şu terliklerle falan anlatıyor. Tamam O şey, o çok... ...yani çok kısa. O olmaz. Ben bir bakayım, yani bizimle beraber... Bizim söylediklerimize ek yapabilecek bir şey varsa onlara bakalım. Mesela kimisi sadece karşıta talebi okuyor, sadece küçük şeyler yapıyor. Ee, nokta atışları yapıyor. Yok o öyle değil, yok bu böyle değildi. Bunları falan dinlemenize gerek yok. Tekrar ediyoruz bakın. Bu ilme şimdi sadece siz değil. Bunu geçen sene bizim bayanlar da aldı. Bu sene yeni açılacak hanım grupları da al alacak. Onlar için de ben şunu söyleyeyim. Geceye gündüz bu ilmi delilleriyle öğrenmeniz lazım. Bu ilimde yapılacak hata neye sebep olur? Ha? İki şeye sebep olur. İki şeyden birine ya bidat ya küfür. Hadis usulü ilminde fıkı usulü ilminde, nahiv ilminde tefsir ilminde yapacağınız hata affedilir. Ama burada yapacağınız hata ya ehli bidat olursunuz ya da Kafir olursunuz bitti. İtikad alanında. Geçenlerde ben itikadı farklı Müslüman olur mu dedim. Bir ders yaptım. Herkes üstüme saldırdı. Daha bu yani daha burayı bilmiyorlar işte. Herkes yani her taraftan bütün cemaatlerden işte Murat Gezenler sapıttı şuna Müslüman diyor. Bak ne diyoruz daha dersin birincisinde bu kayıt 3-4 tane farklı zamanlarda yapılmış kayıt var gidin oraya da bakın. İtikatta yapacağın hataya seni kafir yapar ya da seni bidat ehli yapar. Demek ki bidat ehli Müslüman ama itikat farklı olabiliyormuş değil mi? Bak bu kadar basit. Ama işte ne bileyim cehalet. Türkiye'de müthiş bir cehalet var. Ben size nasihat ediyorum bu alana gelin. Çok aşırı bir şekilde önem ver Okuyacağınız kitaplar listesi yapabilirim ben. Yani okunacak kitaplar listesi yapabilirim. Çünkü çok çıktı. Ama bu kitapları hocasız okumak sıkıntılı. Hocasız okuduğunuz zaman benden başlar Ebu Hanife'ye kadar herkesi götürsünüz. İtikat kitaplarını hocasız okumak sıkıntılı. Bana itikat kitaplarının tercümeleri geldi. Şunları tercüme et, bas Ben basmadım. Bunlar olmaz dedim. Bunlardan acayip bir nesil çıkar dedim. Bana kızdılar. Bir başkalarına verdiler. Onlar bastı. Şimdi İmam Nevevi kafir, Ebu Hanife de kafir, e, İbni Hacer de kafir. Eşyalerin tamamı kafir diye nesil o itikad kitaplarından türedi. Değil Değil Mesela bana şey atıyorlar, ibare atıyorlar. İbni Hacer bak böyle diyor. La lekay böyle demiş. Arapça ibare okuduğunda... Tamam mı? İlim ehli orada ikisinin farkını görür. Tamam İbni Hacer diyor ki Allah zatıyla semaya istiva etmemiştir diyor. Lalekay diyor ki kim Allah'ın istiva etmediğini söylerse kafirdir diyor. İki ibar aynı mı? Tabi ikisi birbirinin çok farklı. Ama Türkçesinden okuduğu için İbni Hacer bak istiva, istivayı inkar etti. Lalekay da ona kafir dedi diyor. İtikat kitaplarını hocasız okumak çok sıkıntıdır m tabi kavramları bilmek bir de orada neyi kastetti yani neyi kastettiğini çok iyi bilmek gerekiyor anladınız değil mi ha biz ama siz de okuyun yani ben listesini çıkartayım bütün kitaplar çıktı itikatla ilgili onları da okuyun ders dinleyin farklı farklı dersler dinleyin ve bu alanda çok iyi olmamız gerekiyor Bizim çok iyi olmamız gereken itikat alanında bir itikat konusunda çok iyi olmamız gereken bir alanda daha var o da güncel itikattır Hocam itikatla güncel itikadın ne farkı var? Güncel itikat olur mu olmaz mı? O meseleye girmeyeceğim ben. O meseleyi merak edenler bizim sitede güncel itikat dersinin birincisini dinlesinler. Güncel itikat olur muymuş, olmaz mıymış oraya girmeyeceğim. Orada yazılı. Yazısı da var sitede, şey de var. Yani yazı olarak da yazdım siteye ekledim ben. şahadetmektebi.com'a. Şey de var. Ee, birinci ders de onunla ilgili. Güncel itikat olur. Peki hocam itikatla güncel itikadın farkı ne? Hemen çok basit bir tarif yapacağım. İtikat ilmi şirkin tarifini öğretir sana. Güncel itikat yaşadığın dönemde birebir muşahhas muayyen şirkleri anlatır sana. Hiçbir itikat kitabında oy atmanın şirk olduğunu. Oy atmanın şirk olduğunu. İşte bugün askere gitmenin şirk olduğunu. Tağut'a muhakeme olmanın, Türkiye Cumhuriyeti Tağut'a e, muhakemesine gitmenin şirk olduğu hiçbir itikat kitabı bunu göstermez sana. Bunu güncel itikat dersleri veya güncel itikat kitapları gösterir. Tabi öyle bir kitap yok şu ana kadar yazılmış güncel itikatla ilgili. Onlar gösterir. Ha Demek ki bir de şuraya önem vereceğiz. Biz bu itikat ilmini alırken ele, biz bu itikat ilmini ele alırken bu zemini öyle güzel oturtacağız ki bunun üzerine ne kuracağız? Güncel itikadı kuracağız. İşte bizim en büyük problemimiz itikat olmadığı için sağlam bir itikat ilmi alınmadığı için üzerine sağlam bir güncel itikat konulamıyor. Güncel itikat sağlam olmadığı için hocalarda da dahil, cemaatlerde de dahil, avamda da dahil savrulmalar yaşıyoruz. Bir bakıyorsun Müslüman dediğin adam harici olmuş sana kafir diyor. Bir bakıyorsun Müslüman dediğin adam herkese kafir diyemeyiz diyor, adam namaz kılıyor diyor. Niye? Güncel itikat ayaksız onlar. Onların güncel itikadi bilgileri ayaksız. Zemini yok. O yatmanın kişiyi dinden çıkardığını zannediyor. Bak çok önemli. Dinden çıkartan bir küfür olduğunu zannediyor. Delilleri getiriyor. Sonra birisi diyor ki tamam bu deliller tamam senin delillerin. Ben de bu delilleri şöyle tevil ediyorum. Beni tekfir edemezsin sen. Tevil tekfirin engelidir diyor. O da diyor doğru ya. O yatmak şırktır ama bu delilleri tevil edeler. Ben tekfir edemem diyor. Halbuki hata nereden kaynaklandı? Hata nereden kaynaklandı? İtikadı sağlam bilmedi. Oyatmak büyük şirklerden bir şirktir. Delille falan sabit olan bir şirk değildir. Oyatmanın şirk olduğuna delil falan gerekmez. Ayet ve hadisle ispat edecek bir şey değildir. Bugün Bilal Habeş'i yaşasa sadece hak bilirken ilk Müslüman olduğunda La ilahe illallah söyledikten sonra hadi oyatmaya gitirse gitmez. İşte velhasıl kelam yani sonuç olarak söyleyeceğimiz itikat ilmi çok önemli. Sizi küfürden ve bidatten koruyacaktır. Bu bir. İki. Bunun üzerine mutlaka güncel itikadı bizim oturtmamız lazım. Ben güncel itikadı bitireyim. Biraz da ilerlesin. Yani o üç bölümden oluşacak o dersler. Biraz daha ilerlesin. Onu sizin programa koyalım. Yani ben anlatmayayım. Siz oradan dinleyin. Sorulara cevap verin. Üzerine mütala yapalım. Ama bir biraz da ilerlesin orası. Tamam mı? ha İtikadı çok iyi öğrenmemiz lazım. Bunun üzerine güncel itikadı kuracağız. Bakın bizim şu okuduğumuz kitabı basanlar bizim Cehin Bin Safvan'ın taifesi dediğimiz ve tekfir ettiğimiz grup. Şu an bu kitabı Türkiye'de bizim tekfir ettiğimiz grupların hemen hemen çoğu okuyor selefi olarak. Hepsi okuyor. Hepsi ders yapıyor bu kitabı. ha Bak üzerine güncel itikadı yerleştiremiyor. Biz bu itikadi bilgiler niçin öğreneceğiz? Üzerine sağlam bir güncel itikat kurabilmemiz için. Aradaki fark ne itikatla güncel itikat? Burada ibadetin tarifini öğreneceksin. Güncel itikattan muayyen olarak neler ibadet, neler Allah'tan karşısına ibadet? Onlar ne yapacaksın bileceksin diyoruz. Anlaşıldı değil mi? Önemine dair biraz bunlar yeter. Bunun için özellikle söyledim. Daha iyi çalışın, daha çok çalışın. Bütün gücünüzü bu alana verin diye. Ama bana şeyi hatırlatın. Kitap tavsiyesini hatırlatın. Ben farklı farklı kitaplar böyle en alt seviyeden farklı farklı bir okuma listesi çıkartayım. Hatta alalım hemen. Buraya getirelim. Burada devam etsin. Şimdi kitabımızın ismine başlayacağız. Kitabımızın ismini niye şerh edeceğiz? Usul inşa edeceğiz biz. Bir usul ortaya koyacağız. Özellikle şu an Selefilerin öcü ilan edildiği, Selefinilerin harici terörsü ilan edildiği, Tamam mı? Bizim siteye gelen yorumlara bakın. Bu selefi kesin. Yani sanki kötü bir şeymiş gibi. Tamam mı? İşte selefiliğin ne olduğunu ve selefi olmamızın vücubiyetini anlatacağız. Bak bu cümleyi hiç defa kimse kullanmadı. Ben kullanıyorum. Selefi olmak vaciptir. Her kula vaciptir. Bütün imamlar, sahabe tabi'in, tebe'u tabi'in tabi, zaten onlar seleftir. Onlara uymakla selefi olmaktır. Şimdi ee Öyle yani koskoca profesörler çıkıyor ortaya. Öyle ilginç konuşuyor ki kardeş selef budur diyor. Orada kaldı diyor. Ya zaten ben selef olduğumu iddia etmiyorum. Ben Hicri 3. asırda yaşadığımı falan iddia etmiyorum. Selefi'yün ismi mensup. mensup. Onlara kendimi onlara nispet ediyorum. Ben de onların yolundayım diyorum. Yoksa ben selef'im. Tamam mı? Bunu iddia etmiyorum ki. Yani koskoca profesör çıkıyor. Diyor selef doğrudur diyor. Selef haktır diyor. Selefi'yi haktır diyor. Bizim babalarımız hep selefiydi diyor. Tamam Ama bitti diyor. Orada bitti diyor yani. 3. asırda bitti. Ya ben öyle bir şey demiyorum ki ben de orada yaşadım. Abdullah İbnü Mübareen arkadaşım demedim ki ben hiçbir zaman. Ben kendimi onlara nispet ediyorum. Ha. Şimdi neyi öğreneceksiniz? Özellikle şu güncelde birileri diyor biz selefi değiliz diyor. Müslümanlar diyor bunu. Biz kendimizi selefi olarak simlendirmeyiz diyor. Hayır. Biz kendimizi Müslüman ve selefi olarak simlendiririz. Ve böyle bir isimlendirme de caizdir. Öyle bir isimlendirmende de caizdir. Bir, Müslüman olarak isimlendiririz. İslam ile neyi kastettiğimiz belli. Selefi olarak isimlendiririz. Dini anlayış, usul ve tarzımızı ortaya koyarız. Ya işte kendimizi İslam isminden başka hiçbir isim almayız. İşte Allah size is Müslüman ismini verdi. Ya İbni Hacer el-Eskalani diyorsun, el-Hembeli diyorsun, el-Maliki diyorsun. Öyle değil mi? İbn-i Hacı e, e, Kadir Ebu Bekir i̇bn Arabi el Maliki diyorsun. İnsanlar kendilerini bir yerlere nispet eder. O nispet bir isim değil. O kişinin usulünü ve menhecini anlaman içindir. Kurtubi el Maliki dediğin zaman Kurtubi'nin Maliki olduğunu zaten ona gerek yok. Kurtubali ise kesin Malikidir de öyle dediğin zaman e, en azından menhecini ve duruşunu anlıyorsun. Yani, Karanlıklar içerisinde boğuluyoruz. Kime laf yetiştireceğimizi, kimin hangi yanlışını düzelteceğimizi de bilmiyoruz. Birileri Selefi'liğe saldırıyor, acayip bir argümanla saldırıyor. Öbür Müslümanlar da bir savunma psikolojisine geçmişler. Hayır biz Selefi olarak isimlendirmiyoruz kendimizi biz Müslüman olarak. Hayır biz kendimizi Selefi olarak isimlendiriyoruz. Ve bugün bu Selefi olarak isimlendirmenin demeyelim de bu isimlendirmenin gereğini yapmanın vacip olduğuna inanıyoruz gereğini yapmanın, öyle düşünmenin din onlar gibi anlaşılması vaciptir. Ha. Şimdi biz kitabın ismi üzerine duracağız. Bunu ispat etmek için duracağız işte. Kitabın ismi üzerinde bunu ispat etmek için duruyoruz. Alem alem ne? Bayraklar, sancaklar. Es-sunne el-mensure. Mensur Menşur, neşre saçılmış. Bunların üzerinde sünne, sünne kelimesi üzerinde duracağız. Tamam mı? Eee اَعْلَامُ السُنَّةِ الْمَنْشُورَ لِيَعْتِقَاتِ الْتَائِفَةِ الْنَاجِيَةِ الْمَنْصُورَ Evet, nereden başlamış? Bakalım bir. Bizim itikat kelimesinden başlamıştır Dur. İkinci satırdan başlamış önce. Öyle mi? Bizim notlarımıza göre gidelim. Kitabın isminden önce çok kısa şunun hakkında bilgi verelim. Bakalım bir. Ben birinci sayfaya ne yaptım? Buraya mı aldım? Evet. Evet. Şeyh Hafız bin Ahmet el-Hakemih. Avrapya Ramadası Cazam bölgesinde yer alan Esselam kasabasında 1342 yılının Ramazan ayında dünyaya gelmiş. 1342. Yani 1924. Öyle mi? Evet, yani burada öyle yazıyor gibi. Ee, 1377 yılında da vefat etmiş. 1958. Yani benden küçükken bu şey yazmış, İtikad kitabını yazmış. Evet. Doğruysa bir inceleyin bakalım. Doğru mu diyelim. 32 işte evet. İtikad alında 3 tane eseri var. Birincisi ee, ma Manzumetü Süllemil Vusul. Evet. Şiirdir. Evet. Manzumetir. 223 beytmiş. İtikat ilmini Süllemil Vusul. Tamam mı? İtikat ilmini şiirlendirmiş, şiirleştirmiş. 223 beyitten oluşmuş. 2 satıra bir beyit deniyor bunda. Yani 446 normalde 223 beytmiş tamam? Daha sonra buna kendisi şerh yapmış. Kendisi ne yapmış? Bu 223 beyti kendisi şerh yapmış. Ma'aricu'l-Kabul Ma böyle kapkalın bir kitap. Hani 3 cilt. Zann şu an matbu ve 3 cilt. Var mı sende o? Tek bir cilt var. Yok böyle. 3 cilt bu. Ee, bu okuyacağımız kitap ise onun özeti. Ma'arucul kabulün özeti. Yani bu okuyacağımız kitap 223 beytlik şiirin, şerhinin özeti. Oldu mu? Böyle bir şey. Çok güzel bir kitap. Kitabın güzelliklerinden bir tane soru cevap olmaz. Soru soruya cevap veriyor. Soru soruya cevap veriyor. Konuyu talebenin zihinde toparlayabiliyorsun. Ve soru cevap şeklindeki bir öğreti en güzel öğretilerden bir tanesidir. Bunun sünnette delili var mıdır? Cibir. Vardır. Cibril hadisi meşhur. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Mel iman demiş. İşte kâlel iman şey el iman en, en tümüne billah diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiş. Mel İslam demiş. El islamu en tâbudallah diye cevap vermiş. Mel ihsan demiş. El ihsanu en tâbudallah ki enneke terâhu şeklinde cevap vermiş. Daha sonra kıyametin alametlerini sormuş. Bilen soran, sorulanan daha halim. Şey sorulan sorandan daha halim değildir diye cevap vermiş soracağı. E bu manada şu da delil olabilir. Kur'an-ı Kerim'de yeseluneke sana bundan soruyorlar. Soruya cevap ver. Önce soruyu söylüyor, söylüyor yeseluneke. Məzə yunfikun, yesəlünəkə anil enfəl, yesəlünəkə anil mahiyyit, yatan. böyle an, anil yetən, böyle sorular var. Demek ki soru-cevap şeklinde bir öğretim usulü nəymiş? Bu da caizmiş. Biz ikinci satırdan başlamışız metinde, kendi metnimizde. Ee, bakalım bir ne, ne şey yapacağız. İnşallah bu ayın değil de önümüzdeki ayın sonuna doğru bunun kitabı da çıkacak. Kitab olarak da çıkacak. O zaman böyle çok daha rahat olursunuz. Eee zaten ben bu metinleri size vermeyeceğim. Dinleyip özet çıkardım. Akd kelimesinden başaracağız. 2. satırdan A'lamu sünnetil menşura li'tiqadi't li ta'ifeti'n naciye't menşura. İtiqad li'tiqad, i'tiqad akd kelimesinin nedir? İftial babından masdardır. Masdardır. İftial babından masdardır. Akde i'tiqade i'tiqadun ifti'alun masardır. Peki ne demek akd? Düğüm demek, düğüm değil mi? E <gülüyor> kul öyle bir düğümdür ki çözülmez. Çözülmez yani halat düğümdür. Çözülmesi mümkün değildir. Tamam. İtikad kelimesinin üzerinde özellikle durun. Ve bunu hissedin. İtikat öyle oluşmalı ki, öyle oluşmalı ki ona yapılacak hiçbir saldırı hiç etki etmemeli. Kamyoncuların böyle e, halatları, bağladıkları hırt düğümler vardı. Kim ne kadar uğraşır olsan onu çözemezsin. Mutlaka iki ucundan keseceksin, bağlayacaksın. Yani ne uğraşırsan uğraş, hiçbir zarar veremez Veya çok ince, çok ince ipe atılan düğüm. O da o kattır çok ince bir ip, düşünün böyle incecik bir ip. Ona bir düğüm atın çözülür mü? Çözüm. Mümkün değil çözülmez. Hiçbir uğraş onu ayıramaz birbirinden. Hiçbir uğraş onda bir gevşeklik meydana getiremez. Hiçbir uğraş onun o halden başka bir hale dönmesine izin vermez. İşte itikat böyle olmalı. Kelimenin köküyle ısılayı anlamı bir, bir, birleştirmeye çalıştık. Anladınız değil mi? Peki bunun için ne yapmak lazım? Yine başa dönüyoruz. İlmi olarak bütün delilleriyle bu meseleye hakim olmak gerekiyor. Bütün delilleriyle. Bundan dolayı ben bunu anlattıktan sonra kayıtlar bir gün sonra ben size kaydı getiririm. Bunu alamazsınız, bu kayıtı siz alamazsınız. Bir gün sonra dinleyin. Hocanın dedikleri önemli noktaları yazın. Onları araştırın. İtikat kelimesini araştırın mesela. Akt kelimesiyle ilgili başka neler var, nerelerde kullanılmış? Araştırın. Hadis de vermesine ayette delili getireceğim. hadiste de kullanılmış mı? Araştırın. Taife kelimesinin manasını vereceğim. Araştırın. Ayetleri getirdim ya. Ayetlerle ilgili ben İslam aliminin İbni Kesir'in kavlini getirdim. Sen de Begavi'nin kavlini bul. Anladınız değil mi? Yani benim verdiğim şu derse, şu derse en az iki gün çalışmanız lazım. E, düğüm akt böyle sapasağlam olabilsin diye. İşte böyle de geldim sinektir şudur budur. Akt sapasağlam olamıyor. Ne geziyor bilmiyorum ki burada. Neyse dursun bakalım. Evet. Şimdi bu söylediğimiz neymiş akt kelimesi? Kopmayacak bir düğüm atmak, rabdetmek, kesin ve şüphe yer verilmesi şekilde bağlantı kurmak. Rabd. Bağlantı. Hiçbir şüphe olmayacak. Bağlantı. Şimdi bununla ilgili iki tane ayet okuyacağız. Ayetin bir tanesi diğerini ne yapacak? ayetin bir tanesindeki ibare diğerindeki ibareyi ne yapacak izah edecek bak. Birincisi Maide suresinin 89. ayeti. La yu'ahizukumullahu billaghvi eymanikum. Allah yeminlerinizde lağvın önem vermez buna. Lav. Lav rastgele dek gelmiş. Ağızdan çıkıvermiş. Bilinç yok, irade yok. Lav bu. Bak bunun karşısında ne geliyor? Velakin yu'ahizukum bima akadtum. Oldu mu? Yeminlerdeki Bak, akt neyin karşılık olarak geliyor? Lağvın karşılık olarak geliyor. Lağv, yani bununla mesul değilsin, bununla mesulsun O halde aktin muardı karşılığı lağv'dır. Lağvın karşılığı, karşılık derken aynı manası değil, zıttı. Zıttıyla, zıttıyla bilinir ya, tamam mı? Biz zıttıyla biliyoruz, tamam mı? Demek ki lağv boş sözse, iradesiz, bilinçsiz söylenilen sözlerse, akt... Akide, itikat da bilinçli, kararlı, bilerek, iradeyle, bir ilimle söylenilen sözlerdir. Demek ki itikat nasıl olmalı? Bilinçli olmalı. Hocadan duydun, şurada bir kitapta okuduydun, bu ayette böyle geçtiydi, bir hocadan dinledin değil. Hayır, akide de kendin tahkik edeceksin. Akideyi kendin öğreneceksin, hocadan dinleyeceksin, hocanın söylediklerini de araştıracaksın. Bilinçli olabilmesi için bu olması lazım. Ben itikat dersi verdim size. Siz benim bütün cümleleri ezberlediniz. İtikat oluşur mu? Oluşmaz. Akt oluşmaz. O düğüm kesin olmaz. Bir başka hoca gelir de o öyle değil dediği zaman kaldınız. Mesela ben akt kelimesinin manasını söyledim. Siz de ezberlediniz. Bir hoca gelip dizisi ki hayır kardeşim aktın ne alakası var bununla? Ak şudur dese tık kalacaksın. Ama sen hayır öyle değil işte şu sözlükte böyle geçiyor. Şu itikler böyle. Şu ayette böyle diyebilmen lazım. Allah'ın değil mi? Mesela biraz sonra taife kelimesinin açılımını yapacağım ben sana. Taife şu şu manaya gelir diyeceğim. Sen benden birebir öğrendin. Birisi gelip öyle değil, şöyle dediği zaman tık kalırsın. Sen bunları tahdik yani bunları araştıracaksın. Akdin oluşabilmesinin, itikadın oluşabilmesi için irade ve bilinç olması lazım. İrade ve bilinçte kişinin kendi tercihi olması lazım. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bakın. Ee, Bir ayet de okuyacağız. O ayet biraz daha meseleyi açacak. La yu allahu billagü fi eyməniküm. Bu da Bakara 225. Allah size lahu lağuyere yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı siz sorun tutmanız. Bakın şimdi. Velakin yu ahizukum bimâ kulubukum. Yukarıda akkaddum geçmişti maidede. Burada bimâ kesebet kulubukum. Demek ki burada da Bir şey kendi manasıyla biliniyor. bir önce zıttıyla bildik. Bir şey bilmek için iki tane yol vardır. Bir zıttıyla bilirsin. Mesela ee, siyah bunun tersine beyaz denir dendiğim zaman sen bunun beyaz olduğunu anlarsın. Zıttıyla bildin bak. Tamam mı? İşte beyaz. Bunun aynısına şu denir dediğim zaman ee, onu da bilirsin. Yani bir şey zıttıyla da bilinir. Benzeriyle, kendisiyle de bilinir. Şimdi biraz önce zıttıyla öğrendik. Lavun karşılığı akitti. Aktı, itikattı, boş sözün. Şimdi yukarıdaki ayette lavun karşı akit geldi. Burada lavun karşılığı ne geldi? Kalbin kazanması. Demek ki akide kalbin kazandığıdır. Kalp ise neyle kazanır? Bilgiyle kazanır. Kalp neyle kazanır? Bilgiyle kazanır. Kalpte kesin bir bilginin, şüphesiz bir bilginin, kuşkusuz bir bilginin oluşabilmesi oluşabilmesi ancak ilimledir. Bundan dolayı imanın işte ilk kalple tasdik, kalple ikrar deriz ya. Kalbin tasdiki vardır, kalbin ikrarı vardır. Kalbin ikrarı ilimle olur işte. Mutlaka bilgi gerekir ikrar için. Anlaşıl değil mi? Ha o halde burada yine aynı sonuca geliyoruz. Bugün yani anla, yani konunun neresini anlatırsak anlatalım bu dersler çok önemli. Ben de çok önem vereceğim size. Yani bu derslere, siz de bu derslere çok önem vereceksiniz. Dinleyeceksiniz, araştıracaksınız. Bir tane defter alın, ayrı ayrı not tutun. Yazın yani. Yazın böylece. Güzelce ne yapın? Anlaşın, anlayın inşallah. LİTİKATİ <gülüyor> TÂİFE Taife kelimesinin manası cemaattir. Ancak tek kişiye de taife denmiştir. Tek kişiye, bir kişiye de taife denir. Delil. Lâ ta'teziru, özür dilemeyin diyor. Hani e, gazveden dönerken dalga geçtiler ya, Kur'an'la, sünnetle veya Allah'ın ayetleriyle. Qad kefertum bade imanikum. Siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. İnnaf'an taifetim minkum. Biz sizden bir taifeyi affedecek olsak bile ve nüadzib az, taifeten, taifeten. Bir başka taifeyi, diğer taifeyi de azab edeceğiz. Bir ennehum kânu mücrümin. Çünkü onlar nedir? eee suçlardır. Suçlular. Bu ayet 3 kişi hakkında iniyor. Bu 3 kişiden 2 tanesi dalga geçmiş, diğer onlara gülmüştür. Ancak gülen kişi tövbe etmiştir. Bak ayette ayette inna afu an taifetin. İçinizden bir taifeyi biz affedecek olsak da ifadesi geçiyor. Taifeli ile kastedilen nedir? Bir kişidir. Oldu mu? Taife ile bir kişi de olur. Ne sonuç çıkaracağız burada? O zaman tek başına da tamam mı ee, Taifetül Mansur olabilirsin. Taifetül Mansur olman için büyük bir cemaat olmana Taifetül Mansur olmak için büyük bir devlet olmana Taifetül Mansur olmak için e, büyük bir yapı olmana gerek yok. Bir kişi bile eğer şartlar yerine getiriyorsa Taifetül Mansur olabilir. Bunun bir diğeri değilse Müminlerden iki taife savaşırsa ne yapın? Ee, ondan arasını bulun diyor. Şayet iki Müslüman birbiriyle savaşırsa bu ayetin kapsamına gire diyor İmam Bukhari. İki Müslüman. Bir bir. Tamam. Burada bir Müslüman var, buradan bir Müslüman var. Allah Teala bu iki Müslümanı ne dedi? Taife tani. Müslüman. İmam Bukhari'da taife kelimesinin bir manaya geldiğini söylüyor. İki Müslüman birbiriyle savaşırsa bu ayetin kapsamına girer. Herkes ne yapmak lazım? O zaman gereğinin yerine getirilmesi lazım. Oldu mu? Bunu da bitirdik. Kitabın ismine devam. لِيْتِقَاتِ تَاِفَةٍ نَاجِيهِ Naciye kelimesi Naci. Neca'nın ismi failinin müennesi değil mi? Neca'nın naciyetun ismi failin müennesi değil Ee, Türkçe anlamı kurtuluşa başarı ermiş Neca ne demek zaten başarı Öyle değil mi Türk, Türklerde de Naciye diye isim koyuyorlar Necati var. Necati var Naciye var değil mi Böyle isimler koyuyorlar başarı ermiş Kurtuluşa ermiş kimse manasında Evet ee, Bu nereden geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstinadı tabi ihtilaflı olan bir hadis bu Bazı alimler istinadını ihtilaflı bulmuşlar Ee, bazı alimler sahih bulmuşlar. Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. 72'si cehenneme gidecek. Bir tanesi cennete gidecektir. Orada cehenneme gidecekten kasıt kafir olarak değil, bidat hel olarak cehenneme gidecek demektir. Tüm seleften ve haleften, bütün alimler bunu böyle tevil etmiştir. Tamam mı? Yani Müslümanlar olarak o kadar önyargılı ve o kadar cahiliz ki hocam cehenneme gidecek diyor ama. Hiç Kur'an okumadın mı? Adam öldüren de cehenneme gidecek diyor. Sen adam öldüren de kafir diyor musun? Öyle değil mi? Hiç hadisi okumadı mı? Kim böyle böyle yaparsa cehenneme gidecek diyor ama o şey küfür değil. Yani e, bilgi çok sat. Hatta bugün bir arkadaş oldu. Hocam dedi bu garip durum sonradan mı oldu? Eskiden de böyle miydi? Yok dedim 2015'ten sonra oldu. Biz zaten Müslümanlar 2015 öncesi ve sonrası diye milattan. Bizim milat 2015. Sonrası işte pek şey yapma yani. İstisnalar farklı tabi. İstisnalar ayrı. Siz ikiniz, ikiniz de 2015 sonrasınız öyle Öncesiyiz mi? Siz hocam. İyi maşallah. Hadi bakalım. Abi, <gülüyor> <işte dergahınıza geliyordum. gülüyor> maşallah. Yani ben böyle 2015 sonrası deyince yüzünüz asıldı da evet. bizde mi götürüyor hoca diye. Evet. Liyatikadit taifetin naciye. Naciye kelimesi kurtuluşa eren manasındadır. İşte buradan geliyor. Tamam mı? Ee, başka başka başka. Demek ki Mansura kelimesi ise bu hadisin bazı alimler tevatür olduğunu söylüyorlar. Ümmetimden bir fırka, bir fırka daima hak üzerinde, Allah yolunda savaşmaya devam edecektir. Hiçbir onları terk edenin terk etmesi, onları yalnız bırakanın yalnız bırakması veya onlara zarar verenin zarar vermesi onlara zarar vermeyecektir. Kıyamet gününe kadar bu fırka, bu mansura şey Bu yardım edilmiş grup hak üzere kalmaya devam edecektir. Bu hadislerin ben genelinin manasını söyledim. Hepsi farklı farklı. Bu hadislerden çıkan sonuç bir bunlar cihad ehlidir. Çünkü gâtile ifadesi geçiyor. Bazı ibaralarda gütel ifadesi geçiyor. Tamam mı? Ancak cihad da hem ilimle olur hem de kılıçla olur. Ama burada genelde gital geçiyor. Ama selefe baktığımız zaman ehli hadis değilse bunlar kim olabilir diyorlar. Yani Taifetül Mansura ehli hadis değilse kim olabilir ki diyor. Evet. Bundan dolayı hem ilimle hem Allah'ın savaşla bu cemaatten olmanın mücadelesi verilmesi gerekiyor bir. İkincisi Taifetül Mansura olsanız da içinizde mutlaka ayrılanlar olacak. Çünkü Hadiste diyor ki onlardan ayrılanlar, onlara sırt çevirenler onlara zarar veremeyecek. O halde birileri sizi terk etmiş, birileri sizden koymuş, gitmiş. Bu sizin Tayfetül Mansur olmanıza zarar vermez. Ama bunlar hep Allah tarafından yardım alınacak. Bak, bir de Tayfetül Mansura eee dan Allah Subhanahu wa Taala biz onlardan neylesin bunu söylemeyeceğim, bunu kendime saklayacağım. Evet. Allah Subhanahu wa Taala tarafından devamlı yardım edilen bir topluluk. Evet. Biz ikinci satırı ne yaptık, izah ettik. Neydi ikinci satır? Li i'tiqadi ta'ifet-in najiyet Yardım etmiş, yardım olunmuş, kurtuluşa ermiş taifenin, fırkanın itikadı lehinde. Oradaki lam ne manasında? Lehi. Lehinde manasında, tamam mı? Yani onları destekleyen. Onların Yok, onlar için değil, Onların görüşlerini delillendiriyoruz biz. Evet. Onların lehinde. Mesela men amile salihan Fe nefsi. İşlediğin amel lan burada lehinde manasında. Senin işlediğin amel nefsinin lehindedir. Nefsine kazanç getirir. Nefsine fayda getirir. Şimdi sormuş şu. Burada ne yapmamız lazım? Şu soruyu sormamız lazım. Nedir? Yani niçin onların itikadıyla itikadlanmamız lazım bizim? İşte başta söyledik ya. Özellikle şu günlerde selefi düşüncenin yerildiği, selefi düşüncenin Ee, terörizm, haricilik veya şu veya bu addedildiği ve bütün kollarıyla selefi düşünceye saldırıldığı bir dönemde bunu talebenin iyi bilmesi gerekiyor. Ben özet olarak anlatacağım işin bu kısmını siz bunu e, detaylandıracaksınız. Kur'an-ı Kerim'i Cebrail Aleyhisselam peygambere indirdi. Bir grup daha Kur'an-ı Kerim peygambere inmeden Cebrail'den aldı bunu biz yorumlarız dedi. Bunlar sünnet inkarcilardır. Bunlara muhalif derslerimiz olacak bizim önemli bir konu. Sünnetin inkarı en önemli konu şu an bu asırda. Bunlara reddiye içerikli derslerimizde ne olacak? Olacak. Oldu mu? ha Biz bunlardan değiliz. Taifetül Mansur'a bunlardan değil. Fırkay Naciye bunlardan değil. Bizim bunlarla bir alakamız yok. Bir kısmı Resulullah'a geldi. Resulullah'tan aldı. Vuhiy aldı, sünneti aldı, kendisi yorumladı. Biz bunlardan da beriyiz. Biz diyoruz ki Kur'an ve sünnet tarihin belli bir zamanında, tarihin belli bir döneminde, tarihin belli bir coğrafyasında belli mağlum kimselere indi. Kur'an ve sünneti en iyi anlayan onlardı. Onlar en güzel şekilde bir sonraki nesle, onları da bir sonraki nesle aktardılar. Ama her bir aktarımda bozulmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asırların en hayırlısı benim asrımdır. ثُمَّ يَلُونَكُمْ ثُمَّ يَلُونَكُمْ Sonra ondan sonra gelenler, sonra da ondan sonra gelenler diyerek ilk üç nesle ne yaptı? İşaret etti. Tabi'in sahabenin talebesiydi. Sahabe Resulullah'ın talebesiydi. Tebe'u tabiinde de e, tabi'nin talebesiydi. Biri gelir diyebilir ki Allah'ı kıyamet gününde müminlerin görmesi mümkün değil. Karşımıza bunu diyebilir, gelip diyebilir. Birçok delil de getirebilir. Len tekidine fi istikbal bildirir. Len beni ebediyen göremeyeceksin. Görmek için cisim olmak lazım. Birçok delil de getirebilir. Biz bunlara, senin delilerin karşısında bizim tek bir delilimiz var. Bu dini en hayırlar senin gibi anlamadı. Konuşma bitti işte. Allah'ın izleyen mi? İşte biz bu anlamda selefiyiz. Biz dini, Onlar gibi almak. Bak biraz önce dedim ki ben dersin başında. Selefi olmak herkese vaciptir dedim. Çok ihtilali bir cümle. Selefi olmak herkese vaciptir. Dini ilk üç asrın anladığı gibi anlamak herkese vaciptir. İnsanlara vaciptir bu. Onların anladığı gibi. Eğer siz onların iman ettiği gibi, sizin iman ettiğiniz gibi onlar iman ederse, kurtuluşa erirler. Sizin iman ettiğiniz gibi, Onlar iman ederse ne yaparlar? Kurtuluşa ererler diyor ee, ayette. O halde sahabe gibi, tabi'in gibi, teba'u tabi'in gibi iman etmek gerekiyor. Arkadaşlar bakın, ihtilaf insanın tabiatında vardır. Cahız diyor ki ihtilaf olması hayat yaşanmaz. Düşünsene herkes mesela ihtilaf etmiyor Herkes aynı tip kadından hoşlanıyor. O tipin dışındaki bütün kadınlar bekar kalır. Herkes aynı meyveyi yiyor. Aynı meyveyi seviyor. Herkes ona gidecek. Diğer meyveler boşa gidecek. İhtilaf hayatın yürüyebilmesi için gerekli. İhtilaf tamam mı? Ha. Şimdi bir metin okuduğumuz zaman Kur'an'ı ve sünneti okuduğumuz zaman bunu farklı farklı anlamlara havale edebilmemiz, hamle edebilmemiz mümkün mümkün. Kur'an ve sünnetin sağlaması. Daha doğrusu Kur'an ve sünnetten çıkardığın hükmün, doğruluğunun. Tespiti sahabe böyle anlamış mı anlamamış mı? Tabi'in böyle anlamış mı anlamamış mı? Tebe'i tabi'in böyle anlamış mı anlamamış mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geliyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz? Biz bugün oruç tutuyoruz. Pazartesi. Benim doğum günümdür diyor. Müslüm'de geçen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününde doğum gününe özel oruç tutmak caizse diğer amelleri yapmak da caizdir. Mevlid kandili o zaman bidat değil caizdir. Biz bunu nereden çıkardık? Hadisten çıkardık. Var mı bir aykırı bir şey? Yok. Bak biz ne cevap vereceğiz buna? Ha? Mehmet Efendi ne diyeceğiz bu görüşe? İlk nesil sizin anladınız. Bitti. Bitti. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Ben o gün din tamamlandı. Onlar yanlış anlamaya ihtimali yok. Onlarla kastım bir kişi iki kişi değil. Neslin tamam. Sen o nesilde bir Allah'ın kulunun çıkıp da peygamberin ölüm veya doğum gününde... Faaliyetlerde bulunduğunu gördün mü? Görmedin. E şimdi delil getiriyorlar. Bir sürü delil var. Evet Mevlüt Kandil'i kutlamanın bidat olmadığı var. Çok delil bulursun. Çok delil bulursun. Delil bulmaktan zor bir şey değil ki. Adamlar şeytana tapan Yezidiler Kur'an'dan delil getirmiş. Demişler ki meleklerin hepsi müşriktir. Adem'e secde etti. Tek muvahhid şeytandır. Ben Allah'tan başkasına secde etmem dedi diyor. Al işte delil sanın. İşte innellezine amenu vellezine haadu velnassara ves sabiine. Men amene. Öyle değil miydi? Evet, onlarda iman selam edersen cennet alacaksın. Bitti. Eee iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiniler ALLAH ve ahiret gününe iman etti. Bitti. Bunda güzel cümlelerle süsle. Yani bizim bir komşumuz vardı. Allah'a inanıyor. Ahiretten korkuyor. Dürüst bir adam. Adam çok dürüst bir adam. Kimseye zararı yok. Kimseye yalan söylemiyor. Bu cehenneme gidecek de şu sakallı üç kağıtçı bakkal mı cennete gidecek? Anladın mı? Bak güzel cümlelerde süsledim mi? Yani doğru diyorsun ya. bir Bizim bakkala bak adam güya Müslüman. Her türlü sahtekarlık var. Bir tane şu adama bak. Tamam pekambere iman etmiyor. Meleklere iman etmiyor ama ahiret ne iman etmiş? Dört dörtlük adam Allah'a da iman etmiş. Kimseye bir kötülüğü yok. Özellikle kendi akrabaların için bunu düşündüğün zaman adam babası için düşünüyor. Kimseye kötülüğü yok babam. Yani böyle şeyler ve bunlar nihayetinde insanların yoldan çıkması sebep Çünkü arkadaşlar bakın. Huvellezhi enzela aleykel kitabe minhu ayetun muhkematun hunne ummul kitab ve ukhara müteşabihat. Allah subhanahu ve tella bizzat kendisi kitabın bir kısmının muhkem bir kısmının müteşabih. Yani manasının farklı farklı yerlere çıkabileceğini söylüyor. Buradaki amaç da kalplerinde hastalık olanları açığa çıkarmak. Kalplerinde ne olanları, hastalık olanları açığa çıkarmak. Anlaşıldı değil mi? Kitabın bir kısmı nedir? Müteşabih'tir. Bir kısmı müteşabih demek birçok manaya, birçok anlama gelebilir. O halde biz li'itikatı taifet-i necet-i mensura niçin Taif e, Fırkay-ı Naciye'nin, Taifetül Mansur'an itikadını öğreniyoruz. Doğru itikad o da onda. Kur'an'ın itikadını, Kur'an ortaya koyduğu Kur'ansa yetmiyor mu? Yetmiyor. kimseye yetmez. Çünkü Kur'an, bak bir ilaç talimatıyla sana yeter. Doktor sana ilacı verdi. İlacın talimatı vardır, onu nasıl kullanacağım vardır. Öyle değil mi? Onu nasıl kullanacağın vardır. Nasıl kullanacağını uymazsan ilaç sana yetmez. Tek kaynak Kur'an'dır diyenler yalan söylüyor. Çünkü kaynağın kendisine müracaat. Kaynak sana peygamberi gösteriyor. Peygamber de sana ilk üç nesli gösteriyor. Eğer kaynak kendisi ben yeterim peygamber ve üç nesliye gerek yok deseydi kaynak kendisi yeterliydi. Kur'an yani. ama bunu demedi ki. Seni peygambere gönderdi. Beyan yetkisi var. Öğreti yetkisi var. Teskiye yetkisi var. O da seni sahabeye gönderdi. Bunları oyacaksın dedi. Benim sahabeme rağiş talifeler mi olayacaksın dedi. Allah aşkına değil mi çocuklar? Evet. Başka diyeceğim benim. Ee, buradan birkaç tane örnek vermişim. Siz biliyorsunuz ama. Mesela biraz önce okuduğumuz hadiste Cibril hadisinde ee, Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman dedi. İman nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine, kitaplarına işte ahiret gününe və ilə ahir iman etmendir dedi. Resulullah imanı tasdik olarak isimlendirdi mi? İsimlendirdi. Resulullahın Cebrail aleyhissalâmın sorusuna verdiği cevapta imanı tarif ederken Resulullah amel dedi mi? Demedi. İslamı tarif ederken amel İmanı tarif ederken tasdik dedi. İmanı tarif ederken tasdik dedi. Demek ki amel imandan değil. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Aynen. Birbirinden ayırdı. İmanla ameli birbirinden ayırdı. Cebrail aleyhisselamdan gittikten sonra هذا e, Cibril dedi. E Size dininizi öğretmek için geldi. Demek ki din, hak din, imanla amelin birbirinden ayrıldığı dinmiş. Peki bizim itikadımız bu mu? Değil. E, bu hadse ne diyeceksin? İlk üç nesil böyle anlamadı bitti. Onlar bunu en güzel şekilde izah ettiler. İlk üç nesil ne yaptı? Böyle anlamadı dedi. Evet buna dair çok örnek vermek mümkündür. Ama e, bu kadarı yeterli inşallah. Evet. Sünnet kelimesini unuttuk. Bir de onun manasını verelim. Dersimizi yavaş yavaş ne yapacağız? İnşallah bitireceğiz. Sünnet kelimesi ne demekmiş? A'lâmü sünne Sünnetin açılmış sancakları. Niye sünnetin? Önce sünnet kelimesinin üzerine duralım. Sonra da niye sünnetin açılmış sancakları? Onun üzerine duralım. Sünnet kelimesi ne demekmiş? Bakıyoruz. Yol hayat tarzı demektir. İyi bir hayat tarzı gibi kötü bir hayat tarzına da sünnet denmiş. İyi bir hayat tarzına da kötü bir hayat tarzında da sünnet denmiş. Yani iyi ya da kötü olsun üzerinde giden yola sünnet deniyor. İyi veya kötü. Üzerine gidilen yola ne diyor? Sizden öncekinlerin sünnetleri geçti. Yani onlar kötü yolda gidiyorlar değil mi? Onların hayat tarzı, onların yaşayış tarzları geçti. Sünnet olmasının sebebi. Yani niye Kur'an'ın açılmış sancaklar değil de sünnetin açılmış sancakları. Çünkü sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır, beyanıdır. Bir önceki ayette okuduğumuz gibi Kur'an muhkem ve müteşabihtir Muhkemdir veya müthişabihtir. Sünnet ise onun beyanıdır. Onun nesidir? Açıklayıcısıdır. Bundan dolayı sünnetin açılmış sanacakları. Yani o halde itikadı oluştururken Kur'an'dan öğreneceğiz. Sünnetle onun beyanını öğreneceğiz. Sahabe tabi ve tabi tabiyle de onun sağlamasını yapacağız. Bu işini birbirine ne yapmayacağız? Ayırmayacağız diyelim. Söylenecek çok çok çok şey var ama İlk ders olarak bu kadar yeterli olsun inşallah. Peki. Va akhiru da'wana inel hamdulillahi